peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hanut alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim. Müminler Bedir yerleşmişlerdi. Kuyuların olduğu alana karargahlarını kurmuşlardı. İlk önce tereddütler yaşamışlardı. Kervan için yola çıkmışlardı ama şimdi üzerlerine Mekke Müşrik Ordusu geliyordu. Bunu beklemiyorlardı. Kervan için yola çıktıklarından dolayı yeterli hazırlığı da yapmamışlardı. Bir savaş hazırlığı yapmamışlardı. Önce tereddüt içinde kaldılar. Bir şaşkınlık içerisine girdiler. Ne yapmaları gerekiyordu? Azdılar, teçhizatları da çok azdı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla istişare etmeye karar verdi. Onların fikirlerini beyan etmelerini istedi. Muhacir de Ensar da fikirlerini beyan ettiler. Allah ve Resulü neye karar veriyorsa o karara canı gönülden evet dediklerini söylediler. Müslümanlar Bedir Ovası'nda. Kuyuların olduğu noktaya karargahlarını kurmuşlardı. Mekke müşrik ordusu bir yanıyla çalımlı çalımlı yürüyüşüyle Bedir'e yaklaşıyordu. 700 deve, 100 atlısıyla Güçlü bir ordu olarak geliyordu Ama içlerinde derin bir çözülme vardı Ebu Cehil bu çözülmeye meydan vermemeye özen gösteriyordu Utbe ve Şeybe bin Rabiye kardeşler Müşrik ordunun neferleriydiler İkisi de isteyerek orduya katılmamışlardı Bir de köleleri, Attas'ın sözleri Onların zihirlerini alt üst etmişti Peygamber Efendimiz Mekke döneminde Taif şerhine gitmişti Taifrileri İslam'a davet etmişti. Ama Taifriler azgınca bir tavır sergilemişlerdi. Kölelerine ve çocuklarına Peygamber Efendimizi taş yağmuruna tutturmuşlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendini bir üzüm bağına atmıştı. Bu bağın sahibi Utbe ve Şeybe bin Ribi'ydi. Kölelere attastı. Addas'la Peygamber Efendimize üzüm göndermişlerdi. Adda sonra da İslam'la şerefleniyordu Utbe ve Şeybe Savaşa katılacaklarını dile getirince Addaz Muhammed'in bir peygamber olduğunu Peygamberle savaşmanın Muhakkak Kaybedileceğini söylüyordu Şimdi ise gelen bilgiler Zihinlerini daha bir karıştırıyordu Gözcülerin getirdiği bilgiler Onları telaşa sürüklüyordu Aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas da istemeyerek savaşa katılıyordu Mekke işrafının zorlamasıyla katılmak zorunda kalıyordu. Abbas tefecilik yapıyordu. Şayet savaşa katılmayacak olursa piyasadaki alacaklarını alamayacaktı. Bir taraftan da kitle psikolojisi vardı. Bir kere toplum dalgalanmıştı. Toplum tahrik edilmişti. seli toplumu sürüklüyordu. Öne alınmaz bir hal vardı. Peygamber Efendimiz Medine'den Bedir'e gelirken İslam askerleri hem teçhisat açısından Hem yiyecek yiyecek açısından Son derece yoksul Bir haldeydiler Yetmiş deve iki atları vardı Peygamber efendimiz Müminlerin hallerine bakıyor ve Rabbine Dua ediyordu Bunlar yaya ve yalın ayaklar Sen onları donat Allah'ım Onlar açık ve çıplak Sen onları giydir Allah'ım onlar açlar Sen onları doyur Allah'ım ''Onlar yoksullar, sen onları fazla kereminle zenginleştir.'' diye dualar, dualar ediyordu. Müminler Bedir'e geleli beş altı gün olmuştu. Onlar yerlerini tutmuşlardı. İşte şimdi şirk ordusu Bedir Ovası'na giriyordu. Defler gümbür gümbür çalıyor, cariyeler şarkılarını daha bir yüksek sesle söylüyorlardı. Savaşçı müşrikler, cins Arap atlarıyla Manevralar yapıyor atları şaha kaldırıyorlardı peygamber efendimiz şirk ordusunu temaşa ediyor sonra da elleri dua için kalkıyor ve yüksek sesli dua ediyordu Allah'ım işte bunlar Kureyş müşrikleri olanca kibir ve gururuyla olanca büyüklenme ve övünmeleriyle geldiler başkasına değil sana meydan okuyorlar Resulünü yalanlıyorlar Allah'ım bana yapmış olduğun vaadini gerçekleştir Ve bunları burada helak et Allah'ım sen bana kitap verdin Müşriklerle savaşmayı emrettin İki taifeden eden birini nasip edeceğini vaad ettin Sen verdiğin sözden dönmezsin Rabbi rahimine içli içli sesleniyordu Canı gibi sevdiği şerefli arkadaşlarının halleri Onu dilhun ediyor Gönlünü şerha şerha ediyordu Rabbinden arkadaşlarına imkanlar ikram etmesini niyaz ediyordu. Şimdi iki ordu karşı karşıyaydı. Savaşın ayak sesleri belirginleşiyordu. Bu giriş savaşa doğruydu. Peygamber Efendimiz sorunun savaş yapılmadan çözümünü istiyordu. Elçi olarak Hazreti Ömer Efendimiz'i müşrik ordusuna gönderiyordu. Ömer Efendimiz bu savaştan vazgeçin. Geri dönüp gidin diye elçilik vazifesini yapıyordu. Müşriklerden Hakim bin Hizam bu teklifi saygıyla karşılıyor ve seviniyordu. Hakim bin Hizam arkadaşlarına Muhammed bize karşı insaflı davranıyor. İstediğini kabul edelim. Eğer bunu kabul etmezsek bize karşı insafını terk edecektir dedi. Ama onun bu görüşüne Ebu Cehil şiddetle karşı çıkıyor. Allah bize, Onlardan intikam alma imkanını verdikten sonra bu işten vazgeçmek doğru olmaz. Hayır. Kesinlikle geri dönmeyeceğiz. Onlara hadlerini bildireceğiz ki bundan sonra ne bize karşı bir harekete girsinler, ne de kervanlarımızı kessinler diyordu. Adım adım savaşa gidiliyordu. Sahabe-i Kiram, Peygamber Efendimiz'e çok istedikleri bir konuyu teklif ediyorlardı. Ya Resulallah, İzin verirsen senin için bir gölgelik yapalım diyorlardı. Özellikle bu teklif Sa'd bin Muaz'dan geliyordu. O bir savaşçıydı. Savaşın hallerini çok iyi biliyordu. Savaşta orduların ilk hedefi komutan olurdu. Komutanın işi bitirilirse ordusunu yenmek büyük ölçüde kolaylaşırdı. Müşrik ordusunun ilk hedefi Peygamber Efendimiz olacaktı. Sa'd bin Muaz radıyallahu an bunun farkındaydı. Dolayısıyla Allah'ın Resulü'nün konumunu sağlam almak istiyor ve teklifini yapıyordu. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen senin için bir gölgelik yapalım. Orada bineğini hazır bulunduralım. Daha sonra biz düşmanlarımızla savaşalım. Eğer Allahu Teala bize zafer nasip ederse ne ala. Bu zaten bizim çok arzettiğimiz bir şeydir. Şayet böyle olmaz da savaşı kaybedecek olursak Bineğinize atlar Geride bıraktığımız dostlarımıza kavuşursun Arkamızda öyle dostlarımız vardır ki Biz seni onlardan daha çok sevmiş değiliz Şayet bu seferde Bir savaş yapılacağını bilselerdi Asla geri kalmaz Mutlaka seninle birlikte yola çıkarlardı Ümit ederim ki Allahu Teala Onlar sebebiyle seni korur Onlar da seninle cihad eder İslam davasını yürütürler diyordu. Peygamber Efendimiz bu tekliften memnun oldular. Sahabe-i Kiram hemen harekete geçiyor, gölgelik yapmak için, çadır yapmak için gayrete geçiyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına son derece duyarlıydı. Onların hallerini, onların problemlerini daima kollardı gözetirdi. Onların düşüncelerini çok önemserdi. Bu nedenle istişareye büyük önem verirdi. Medine'den Bedir'e doğru yol alındığında Mekke Müşrik Ordusu'nun geldiğini duymuşlardı. Bu bilgiye ulaşmışlardı. Kervansa sahil yoluyla Mekke yolunu çoktan tutmuştu. Kervanı kaçırıyorlardı. Kervandan mahrum oluyorlardı. Beklemedikleri bir sorunla karşı karşıya kalıyorlardı. Sorun... Mekke ordusuydu Şimdi ne yapacaklardı Kervan için yola çıkmışlardı ama Karşılarına Mekke müşrik ordusu çıkıyordu Peygamber Efendimiz Hemen arkadaşlarıyla istişareye başvuruyordu Onların fikirlerini Dile getirmelerini istiyordu Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'e vardıklarında Bedir bahçelerine yakın bir yerde Karargahını kuruyordu Sahabe-i Kiram'dan Hubab bin Münzir radıyallahu an hemen devreye giriyor, karargahı için en isabetli yerin Bedir kuyularının olduğu yer olacağını beyan ediyordu. Peygamber Efendimiz Hubab'ın fikrini isabetli buluyor, ordusunu Bedir kuyularının olduğu yere yerleştiriyordu. Peygamber Efendimiz her iki durumda da arkadaşlarının fikirlerini son derece değerli buluyor. Kişura suresinin 38. ayetinde Onların işleri kendi aralarında istişare iledir buyuruluyor. İstişare toplumlar için yüksek bir dinamizimdi. İstişare açık toplumların temel özelliğiydi. Kapalı toplumların hayatında berrak ve açık bir şekilde işleyen istişare olmazdı. Kapalı toplumlarda ön planda olan kişilerdi. Kaliteli toplumlarda ise şahıslar değil fikirler ön planda olurdu bir kişi yüceltmek değil de o kişinin fikrinin ne olduğunu önemserlerdi. İslam toplumu açık bir toplumdu. Peygamber Efendimizin ve şerefli arkadaşlarının oluşturduğu toplum en açık toplumdu. İstişare başkalarının fikir ve tavsiyelerini almak değildi. Aynı zeminde konuyu enine boyuna tartışarak o konuda en isabetli olana ulaşmak çabasıydı. Peygamber Efendimizin istişaresine ilişkin Ebu Hureyre radıyallahu anh Bedir Savaşı öncesi asabıyla yapılan istişareye baktığımızda çoğunun görüşünü ifade edebilmesi için kendi düşüncesini bile açıklamamıştı diyordu. İstişare bir toplum için en yüksek değerlerden biriydi. Her şeyden önce bu ilke insanoğluna hürriyet ve eşitlik hissi verirdi. İstişareye katılan her fert Fikren o işe sahip çıkardı. Alınan kararların sorumluluğunu taşıyacakları için isyan, tahrif ve düşmanlıktan uzak dururlardı. Bu da toplumsal dayanışmanın temelini oluştururdu. Kendi fikirlerini topluma dayatmak isteyenlerin ruh sağlığından söz edilemezdi. Onların insani duyarlılığı ciddi anlamda decenere olmuştu. Hastalıklı tiplerdir. Kalplerinde berraklık yerinde Kapisler, kompleksler ve çıkar duyguları söz konusudur. Rahmanı Rahim kullarına istişareyi emrediyordu. Peygamber Efendimizin en belirgin sünnetiydi. Allah ve açık toplumun esaslarını öğretiyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam